Şal birden köpürdü, nefret ediyorum sizin tanrınızdan dedi. Papaz içini çekerek içinizde hala isyan ruhu var diye karşılık verdi. Şal Bavari uzaklaşmıştı. Geniş adımlarla çardağın yanı sıra duvar boyunca yürüyor, dişlerini gıcırdatıyor, lanet dolu bakışlarını gökyüzüne kaldırıyordu. Ama bir tek yaprak bile kımıldamadı bu yüzden. Hafif hafif yağmur yağıyordu. Göğsü bağırı açık olduğu için şal titremeye başladı, içeriye girdi, mutfağa girip oturdu. Saat 6'da alanda bir demir gürültüsü duyuyordu. Kırlangıç geliyordu. Şal başını cama dayayıp durarak bütün yolcuların birbiri ardından inişlerini seyretti. Felicite konuk odasında ona bir yatak yaptı. Charles da hemen yatağa girip uykuya daldı. Hume filozof yaratılışlıydı ama ölülere saygı gösterirdi. Bu yüzden zavallı Charles'a hiç kızmadı. Akşam ölünün baş beklemek için yine geldi. Üç kitap notlar almak üzere Bir de defter getirmişti. Burnison da oradaydı. Carolay'ı yataklıktan dışarıya çekmişlerdi. Yatağın başucunda iki tane mum yanıyordu. Sessizlik eziciye ağır geliyordu. Çok geçmeden bu zavallı bahtsız genç kadın hakkında acımaklı bir iki söz söyledi. Papaz Şimdi artık onun için dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok diye yanıtladı. O zaman eczacı iyi ama şu iki şeyden biri olacak dedi. Ya kilise deyimiyle Bayan Bovary'nin imanı bütün olarak ölmüştür. O zaman bizim dualarımıza hiç gereksinimi yoktur. Ya da galiba yine kilise deyimiyle günahkar olarak can vermiştir. O zaman Bernison... Eczacının sözünü kesti, ters ters dua etmek gerekir yine de dedi. Bunun üzerine eczacı, Tanrı bizim bütün gereksimlerimizi bildiğine göre dua etmek ne işe yarar diye sordu. Papaz, dua mı ne işe yarar? Siz Hristiyan değil misiniz Tanrı aşkına dedi. Hume, bağışlayın dedi. Ben Hristiyanlığa hayranım. Önce köleleri azat etti Dünyaya ahlak diye bir şey getirdi Sorun bu değil Bütün kitaplar Kitap da neymiş Tarihi açın Din kitaplarını cizvitlerin bozduğunu bilmeyen var mı O sırada şarl içeriye girdi Yatağa doğru ilerleyerek Yavaş yavaş perdeleri açtı Emma'nın başı Sağ omzuna doğru eğilmişti Ağzının bir köşesi açık kalmış, yüzünün alt kısmında kara bir delik gibi duruyordu. İki baş parmağı avuçların içine doğru bükülmüştü. Kirpiklerin üzerine beyaz bir toz serpilmişti. Gözleri ise ince bir tülü andıran yapışkan bir solgunluk altında kaybolmaya başlıyorlardı. Örümcekler bu gözlerin üzerine ağlarını örmüşlerdi sanki. Yorgan memelerinden başlayarak dizlerine kadar çukurlaşıyor, sonra ayak parmaklarının ucunda yine yükseliyordu. Şarla öyle geliyordu ki sonsuz yığınlar, çok büyük bir ağırlık onun üzerine çökmüştü. Kilisenin saati 2’yi çaldı. Karanlıkta köprünün altından akan derenin çağaltısı duyuluyordu. Zaman zaman Burnison'un, Gürültüyle burnunu siliyor. Hume de kalemini kağıdın üzerine cızırdatıyordu. Hadi azizliğim çekilin artık. Bu manzara içinizi paralıyor. Charles gidince esraciyle papaz tartışmalarına yeniden başladılar. Hume, Volter'i okuyun, Holbach'ı okuyun, ansiklopediyi okuyun diyordu. Papaz Ee, ''Portekizli bazı Yahudilerin mektuplarını okuyun.'' diyordu. ''Eski yargıçlardan Nikolas'ın yazdığı Hristiyanlığın hikmetini okuyun.'' İkisi de coşuyordu, kıpkırmızı olmuşlardı. Birbirlerini dinlemeksizin devamlı konuşuyorlardı. Rahip Bernison, küstahlığın bu kadarına kızıyordu. Hume ise saçmalığın bu kadarına şaşırıyordu.'' Birbirlerine küfürler etmek üzereydiler ki birdenbire şar göründü. Büyü gibi bir şey kendisini çekiyor, sürekli yukarı çıkıyordu. Emma'yı daha iyi görmek için karşısına geçip duruyor, onun seyrine dalıp gidiyordu. Bu öylesine derin bir seyredişti ki, bu yüzden acılı bir yanı kalmıyordu artık. Ölmeden ölü haline girenlerin geçirdikleri, Uyuşma hakkındaki öyküleri manyetizmanın mucizelerini anımsıyordu. Kendi kendine belki şöyle adam akıllı istesem onu diriltebilirim diye düşünüyordu. Üstelik bir seferinde karısına doğru eğilerek yavaşça emma emma diye seslendi. Güçlü çıkan soluğu mumların alevini duvardan yana doğru titretti. Şafak sökerken yaşlı bayan Bovary geldi. Şahal annesine sarılırken yine hüngür hüngür ağlamaya başladı. İhtiyar kadın eczacını da yapmış olduğu gibi cenaze masrafları hakkında oğluna bir şeyler söylemeye kalkıştı. Şahal öyle kızdı ki kadıncağız sustu. Şahal annesine hadi sen hemen kasabaya git de ''Ne gerekiyorsa al.'' dedi. Sonra bütün öğle sonunu yalnız geçirdi. Berti, bayan Hume'nin yanına göndermişlerdi. Felicite de Lefrançoise ana ile birlikte yukarıda odadaydı. Akşam şarlak konuklar geldi. Doktor ayağa kalkıyor, bir şey söylemeye derman bulamaksızın herkesin elini sıkıyordu. Sonra gelenler ocağın önünde geniş bir yarım halka halinde yan yana oturuyorlardı. Hepsi başlarını önlerineymişler, Ayak ayak üstüne atarak bacaklarını sallıyorlar. Ara sıra derin derin içlerini çekiyorlardı. Hepsinin içi dehşetli sıkılıyordu. Bununla birlikte hiçbirinin kalkıp gitmeye niyeti yoktu. Hume, Saat 9’da yine çıka geldiği zaman, iki gündür ortalıkta ondan başka kimsenin göründüğü yoktu. Kollarında kafuru, aselbentle, kokulu otlarla dolu paketler vardı. Ayrıca kötü kokuları gidermek için bir kamanoz dolusu klorda getirmişti. O sırada hizmetçi kadınla Lefrançois ana, Charles'ın annesi Emma'nın çevresinde dolaşarak... Onu giydirme işini bitirmek üzere bulunuyorlardı. Sonunda uzun katı duvağa indirdiler. Duvak da genç kadını saten ayakkabılarına kadar örttü. Felisita ıçkırarak bahzavallı hanımcığım, bahzavallı hanımcığım diyerek iniyordu. Hancı kadınsa içini çekerek şuna bakın, ayol ne kadar da tatlı... ''Birazdan kalkacak diye yemin edesi geliyor insanın.'' diyordu. Sonra Emma'nın başına gelin tacını koymak için eğildiler. Ölünün başını biraz kaldırmak gerekti. Bunun üzerine de Emma'nın ağzından kusuyormuş gibi siyah siyah sular çıktı. La François'a ''Aman elbiseye dikkat edin.'' diye bağırdı. Eczacıya da bize yardım etsenize canım diyordu. Korkuyor musunuz yoksa? Hume omuzlarını silkerek ben mi korkuyormuşum dedi. Eczacı okuluna giderken Otel Dö hastanesinde daha neler gördüm ben. Cesetleri paşaladıkları amfide punç yapardık biz. Filozof dediğin hiçlikten korkmaz. Her zaman söylerim. Üstelik ileride bilme hizmet etmek için kendi cesedimi hastanelere bırakmayı düşünüyorum. Papaz geldi, Bay Bovary nasıl diye sordu. Eczacının verdiği yanıt üzerine de, "E elbette acısı çok daha taze, e anlıyorsunuz ya dedi. Bunun üzerine Hume, Sizin durumunuz çok iyi doğrusu dedi. Din adamı olduğunuz için evlenmeyeceğinize göre sevgili karınızı yitirmek gibi bir tehlike de yok sizin için. Derken aralarında papazların evlenmemeleri hakkında bir tartışmadır başladı. Eczacı çünkü bir erkeğin kadınsız kalması olacak şey değildir diyordu. Öyle cinayetler görünmüştür ki Papaz Allah Allah diye bağırdı İyi ama evliliğin kafesine girmiş papaz Günah çıkarırken öğrendiği sırları nasıl saklayabilir örneğin? Bunun üzerine Hume günah çıkarmanın da aleyhinde bulunmaya başladı Burnison ise bunu savundu Günah çıkarma sayesinde doğru yola yeniden girenleri uzun uzun anlattı Hırsızların birçoğu bu sayede birdenbire namuslu insanlar olu vermişlerdi. Askerler Tanrı'nın mahkemesi demek olan günah çıkarma yerine yaklaşınca gözlerindeki perdenin sıyrıldığını hissetmişlerdi. Freeburg'de bir papaz vardı. Diğeri ise uyukluyordu. Sonra odanın çok ağır olduğu için havası içinde biraz tıkanır gibi olduğundan Papaz gidip pencereyi açtı Eczacı da bu yüzden uyandı Papaz bir tutam enfiye çekin dedi Buyurun uykuyu açar Uzaklarda bir yerde sürekli köpek ulumaları duyuluyordu Eczacı bir köpek uluyor duyuyor musunuz diye sordu Papaz köpekler ölümü hissederlermiş sözde Diye yanıt verdi Arılar da böyledir Birisi öldü mü onlar da kovanlarından uçup giderler. Hume bu boş inançlar üzerinde durmadı. Yeniden uykuya dalmıştı çünkü. Daha sağlam yapılı olan Bernie ise bir süre daha çok alçak sesle dudaklarını oynatmaya devam etti. Sonra yavaşçacık çenesi önüne sarktı. Elindeki kara kaplı koca kitabı bıraktı Horlamaya başladı İkisi de karşılıklı oturmuşlardı Göbekleri ilerideydi Somurtkan yüzleri şişmişti Bunca uyuşmazlıklardan sonra Aynı insani zayıflık içinde buluşmuşlardı Onların da tıpkı yanlarında uyurcasına duran ceset gibi Kımıldadıkları yoktu